Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestaferu ve naûzü billahi min şurûri ve min seyyiât amâlinâ Men yehdihillahu ve men yudlil fele hâdiye le Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke le ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh İmma ba'd feinna estaqâl hadîsi kitâbullâh <imitlim> ve hayral hedîyedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Evet, sahih tefsir dersimizde Enbiya Suresi'nin 26. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Rahman çocuk edindi dediler. O bundan münezzehtir. Bilakis melekler lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Katade Rahimullah dedi ki, Yahudiler Allah Teala cinlerle bir evlilik yaptı ve bu evlilikten melekler var oldu deyince Allah Teala bu ayette onları yalanladı. Yani melekler onların söyledikleri gibi değildir. Onlar ancak Allah'ın kendilerine ikramda bulunduğu kullarıdır. 27. Ondan önce konuşmazlar. Onlar sadece onun emriyle hareket ederler. Yani bu meleklerin vasfı hakkında bu ayette. Yani Allah izin vermeden konuşmazlar. Ee, sadece Allah'ın emriyle hareket ederler. Kâta dedi ki: "Melekler Rablerinin emrettiğinden başkasını konuşmazlar. Onun emri olmadan hareket etmezler." Allah Teala böylece onları övmüştür. 28. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Allah'ın razı olduklarından başkasına şefaat etmezler. Onlar Allah korkusundan titrerler. İbn Abbas radıyallahu anh, dedi ki: "Allah'ın razı olduğu kişiler Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah yoktur deyip de Allah'ın kendilerinden kabul ettiği kişilerdir. Yani tevhid ehli olan kişiler. Cabir bin Abdillah radiyallahu anh'a'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okudu ve şöyle buyurdu. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Bunu hakim Elba's ve Nuşur'da Beyhak'i rivadet etmişler. Elbani Zilalül Cennet'e sayı olduğunu belirtmiştir. Yani şefaat ispat edilmekte fakat e, şefaatin e, bir takım kayıtları şartları vardır. Yani Allah'ın izin verdiği bir takım kullar şefaat edeceklerdir. Bu yüzden mesela Bakara suresinde ayet el menzellediği de menzelledi illa bir izni. Yani onun izni olmadan Allah'ın izni olmadan onun katında şefaat edecek kimmiş diye. Yani şefaat böyle mutlak değil. Allah Azze ve Celle'nin izni kaydına bağlı. Allah'ın izin verdiği kişiler, Allah'ın izin verdiği kişilere şefaat edebilirler. Mesela Allah meleklerin şefaat edeceğini bildiriyor, rasullerin, peygamberlerin, salihlerin şefaat edeceğini bildiriyor. Fakat bu melekler, rasuller veya salihler istediklerine şefaat edemezler. Buna da bir kayıt var. Kimlere şefaat ederler? İman etmiş olanlara. Mesela bir kafirin cennete girmesine sebep olacak bir şefaat yetkileri yoktur bunların. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine gelince mesela, Ebu Talib'e şefaatim sayesinde cehennemin sığ bir yerine konuldu deniliyor. Bunun sebebiyle de ayaklarından bir takunya gidilir de beyni kaynar. Yani Ebu Talib'e şefaati o müşrik olarak öldüğü için, onu cennet, cehennemden çıkarmıyor, cennete sokmuyor fakat cehennemde azabının hafifletilmesi şeklinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a has bir bu şekilde bir şefaati vardır. Onun dışında bu ümmete e, şefaat edecektir. Her peygamberin e, dünyada kabul edilen bir duası olmuştur diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ben duamı, yani bu müstecap olan, kabul edilecek olan duamı ahirete, Ümmetime şefaat etmek için sakladım diyor. Yani diğer peygamberlere bakarsanız o peygamberler kavimlerinden uğradıkları eziyetler sebebiyle o kavimlerin helaki için beddua etmişler çoğunlukla. Bir Nuh Aleyhisselam, bir Yunus Aleyhisselam gibi. Ee, ve onlar azapla helak olmuşlardır. Ama Allah Azze ve Celle'nin e, ümmetine karşı şefkatli, merhametli diye vasıfladığı, rauf ve rahim diye e, nitelediği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, e, merhamet etmiş bu ümmete ve şefaat etmek için duasını, müstecap duasını ahirete saklamış. E, bu da bu sınıflardan birisi. Yani bu ümmetten tevhid üzere ölüp de günahkar olmuş, günahkar bir şekilde ölen, büyük günah sahibi olarak ölen tevhid ehli kullara şefaat edeceğini bildiriyor. Yani Ebu Hureyre Radyalan'ta gelen başka bir hadiste de işte şefaatimle en çok saadete erecek, en çok mutlu olacak kişiler tevhid ehli olup da işte büyük günahlarla ölen kişilerdir diye böyle de bildiriyor. Enes bin Malik Radyalan'tan gelen rivayette de şefaatim ümmetin büyük günah işleyenleri içindir buyurmuştur. Bunu Ahmet, Ebu Davud, Tirmiz, İbni Ebi Asım de Ebu Yala ve İbni İbban rivayet etmişler. Şefaat meselesi de geniş bir mesele. Mesela bazı ümmet içerisinde bazı fırkalar şefaati mutlak alarak yani mesela tasavvuf ehli şeyhlerinin birilerine işte şefaat ve himmet ederek hatta bunu o kadar abes bir ifadeyle anlatırlar ki bizim şeyhimiz müritlerini bir kibrit kutusuna koyacak cebine atacak, sırad üzerinden geçecek, böyle geçirecek diye. Bu kadar abes ifadelerle bile böyle niteleyebilmişler. Kimlere? Allah'ın azabından saklayacak birilerini. Yani Allah'tan saklayacak. yani Halbuki dediğimiz gibi şefaat, Allah'ın izin verdiği kimselere şefaat edecek ve izin verdiği kimselere şefaat edebilecektir. Yani şefaati böyle anlamak lazım. Buna mukabil, tasavvuf ehlinin ve benzer kimselerin bu aşırılıklarına mukabil olarak da Harcilerden ilk olarak çıkan bir fırka. Bunlar şefaati toptan reddetmişlerdir. Mesela Seyyid Kutup, Zümer Suresi 3. ayetinin tefsirinde mesela Allah'ın dışında dostlar dinlenenler, veliler dinlenenler derler ki biz bunlara bizi ancak Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Bu ayete dayanarak şefaati komple inkar etmiştir yani bu da diğer bir aşırı uç ee, orta yol her zaman olduğu gibi el Sünnet ve Cemaatin yoludur. Yine e, bu şefaatin mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam veya melekler bunlar şefaat edecekleri bildirilmiş varlıklar veya salihler fakat mesela bize şu meşru kılınmamış meleklerin kendilerine doğrudan seslenip mesela ey Cebrail bana şefaat et deme yetkisi yok Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine bizim şu an seslenip, ey Allah'ın Resulü bana şefaat et, yani şefaat ya Resulallah sözü. Bunları söylemeye bizim için izin verilmemiştir. Ama şunu diyebiliriz, Allah'ın beni, işte şefaat edicilerin şefaatine nail eylederek Allah'tan şefaate bize izin verilmesi için bu istekte bulunabiliriz. Fakat e, bu istekten ziyade, yani bunu dille ifade etmekten ziyade, şefaate ulaşmak isteyen kimse kendi fiilleriyle bunu ortaya koymalı. Yani kendisi şefaate layık olmaya çalışmalı. Yani bunu dille istemekten ziyade yani her türlü münkeratı rahatça işleyip sanki şefaat cepte garantiymiş gibi, kendisine şefaat edileceğinden eminmiş gibi e, bu şekilde hareket etmemeli. Yani haf ve reca dengesini bozmadan Allah'tan korku, haşyet ve Ümit varlık içerisinde, bir denge içerisinde bunu şey yapmak lazım. Yani geçmişte işlediğimiz günahlar hakkında Allah Azze ve Celle'den ümit ederiz bunları bağışlamasını. Allah'ın merhamet sıfatını, affedicilik sıfatını, gufran sıfatını gelecekte veya hali hazırda işlemeyi düşündüğümüz günahlar hakkında değil veya şefaat beklentimizi bu işlemeyi düşündüğümüz günahlar hakkında değil, yani bunlara cesaret bulmak için kullanmak, kulun ayağının kaymasında en büyük sebeplerdendir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin azap edici olması, cezalandırıcı olması, intikam alıcı olması, bunun gibi sıfatlarından korku da geçmişteki günahlarımız hakkında olmamalı. Yani hatasız, günahsız, beşer yoktur. Hepimizin bir takım kusurları, hataları, eliyle işledi, gözüyle işledi, kulağıyla işledi, kalbiyle işledi. Hatalarımız, kusurlarımız mevcuttur. Bazıları vardır ki bizi daha fazla korkutur. Yani Allah affeder mi acaba? Bu düşünceyi geçmişteki günahlarımız hakkında asla düşünmemeliyiz. Yani bu Allah'tan ümit kesmemize sebebiyet verdiği için. Çünkü Allah rahim olduğunu, merhametli olduğunu, yani şirkin dışında her şeyi, yani şirk derken, şirkten de tevbe ettiğin takdirde, dünyadayken tevbe ettiğin takdirde bunu affedeceğini bildiriyor. Şirk üzere ölmen halinde, yani tevbe edemeden, şirk üzere ölmen halinde Allah bunu affetmeyeceğini bildiriyor. Şirk ve küfürle gittiğin zaman. Bunun altındaki günahlar ise dilediği kimseye. Bu da kayıtlıdır yani. Yani nasılsa ben şirk koşmadım, günahlarla öldüm. Hangi günah olursa olsun Allah şirkin altındaki günahları bağışlayacaktır. Böyle bir garanti de yok. Allah böyle bir garanti vermiyor. Dilerse, dilemesine bağlıdır. Bu sebeple bizim Allah'tan ümit ve korku içerisinde kulluğa devam etmemiz lazım. Hali hazırda işlemeyi düşündüğümüz veya ileride işleyebileceğimiz günahlar hakkında işte Allah'ın azab edici sıfatını, intikam sıfatını, ikab sıfatını, bunun gibi sıfatlarını o günahlar hakkında düşünmeliyiz ve şunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Yani biz ne zaman, ne şekilde, ne hal üzere öleceğimizi bilmiyoruz. Yani iman ve itaat üzere mi öleceğiz? Yoksa bir isyan üzerindeyken mi? Bu şirk de olabilir veya başka bir günah da olabilir. E, o günah üzerindeyken mi öleceğiz? Ondan tevbe etme imkanı olmadan mı öleceğiz? Biz bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Bu kaybı bilmeyişimiz, bizim Allah Azze ve Celle'den, gelecekte veya halihazırda işlemekte olduğumuz, işleyeceğimiz günahlardan daha fazla sakındırmalı. Ama geçmişte işlediğimiz, yani tevbe ettiğimiz günahlardan da endişe etmemeliyiz. Yani onlar bizi, Allah'tan ümitsizliğe sevk etmemeli. Bu dengeyi kurmak zorundayız. Şefaat de bu rahmetin bir parçası. Yani Allah kullarına rahmet etmiştir. Alemlere rahmet olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir. Ve o şefaat edecek. Yani bunu bildirmiş. Ümmetimde büyük günah sahiplerine de şefaat edeceğim diyor. Burada dikkat etmemiz gereken şu. İşte biz büyük günahları o halde rahatlıkla işleyebiliriz. Çünkü nasıl Allah Resulü şefaat edecek ve onun şefaati kabul edilecek. Bunlar kesin, bunlar tamam. Ama bizim büyük günahlara devam ettiğimiz takdirde imanı koruma garantimiz yok. Yani iman üzere mi öleceğiz, tevhid üzere mi öleceğiz? Çünkü bütün büyük günahlarda, aşağı yukarı küçük günahlara dahil insanı tevhidden saptıran handikaplar mevcuttur. Mesela kişi mümin iken zina etmez diyor. Yani mümin iken zina etmez, hırsızlık yapmaz, çalmaz. Mümin iken içki içmez o halde kişi bunları işlerken iman üzerinde değil. İslam dairesi içerisinde olabilir ama imandan bir şube üzerinde değil. Yani imanın dışına çıkmış bir vaziyette. İslam'dan çıkmamış fakat iman dairesinde değil. Bunlardan sakınmalı. Ve imansız ölmesi demek. Dünyada ona işte büyük günahkar gibi işte cenaze namazı kılınır belki, Müslüman mezarına gömülür belki ama eğer bu bir küfür üzere ölümse, yani buna bağışlanma şeyi yok. Böyle bir e, vaat yok. Bu şu manada da değil. Mesela bir kimse zina etmiş veya e, içki içerken ölmüş. Bu onun mutlak manada, işte kafir olarak öldüğü manasında da değil. Ama biz buna iman ediyoruz. Yani kişi e, iman üzereyken zina etmiyor. İçki içmiyor, hırsızlık yapmıyor. Bunun tam mahiyetini biz bilmiyoruz. İmandan bir takım şubeler o kimsede var mı yok mu bunlar tamamen kalp amelleri olduğu için bu sadece Allah'ın bildiği bir şey kalp amelleri. Zahirdeki şeylere bakarsan imanın göstergesi alameti olan fiiller bulunabilir. İşte namazdır, oruçtur bunun gibi hayır hasenat amelleri. Bunlar zahirdeki göstergelerdir ama bu insanlar katındaki şeylerdir. Mesela bir insan namaz kılar, beş vakit namaz, cemaatle devam eder ve sen şahit olursun ona. Ee, sen zahirine şahitlik edebilirsin. Zahiren yani bu işte Müslüman, iman amelleri işleyen bir Müslüman. Fakat o ameller Allah tarafından kabul gören ameller midir? İman üzere mi yapılmış? Allah ortak koşulmadan riyasız, e, huşu üzere mi yapılmış? Bunlar sadece Allah biliyor. Dolayısıyla bizler e, yaptığımız, işlediğimiz amellerde sanki mutlaka Allah tarafından kabul edilmiş gibi böyle bir e, güvene de kapılmamamız lazım. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Osman bin Afan radiyalan diyor ki, kim benim şu yaptığım şekilde güzelce abdestini alıyor e, şu şekilde iki rekat namaz kılarsa, sırf Allah'ın veçi için onun diyor, geçmiş günahları affolunur. Anasından doğduğu gibi olur. Veya hac mebrur. Mesela kabul edilmiş bir hac yapan anasından doğmuş gibi olur. Yani Bu hadiste bunlar bildiriliyor. Bu muhakkak. Biz bunlara böylece iman ediyoruz. Lakin o hac mebrur bir hac mıdır? Yani Allah bizden kabul etmiş midir? Veya bu namaz, kıldığımız bu namaz, Allah'a halis kılınıp da Allah tarafından kabul edilmiş midir? Elimizde böyle bir yetki yok. O halde, e, diğeri, bunun sonucu olan neticeyi biz Allah'tan talep etme garantisine sahip değiliz. Amelimiz kabul görüyor mu? Bilmiyoruz. Ama biz ümit varız. Yani biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, elimizden gelen kulluk vazifelerini yapmaya çalışıyoruz. Rabbimizin bizi yasakladığı şeylerden sakınmaya çalışıyoruz. Bunlardan kimisini Allah kabul eder, kimisini e, reddeder olabilir. Evet. Fakat biz elimizden geleni yapmak zorundayız. Yani bunlardan sanki mutlaka bizden kabul edilmiş gibi benlik duygusundan bir kere sıyrılmamız lazım. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam mesela namazdan sonra bize sünnet kıldı bir şey var, istiğfar. Yani üç sefer istiğfar etmesi, estağfurullah, estağfurullah demesi. Yani namazdan sonra, namaz hayırlı bir iş. Niye istiğfar ediyor insan? diyebilir birisi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namaz gibi bir fiirden sonra dahi istiğfar sünnet kılmıştır bize. İstiğfar, Nuh suresinin 12. E, ayetleri miydi? Yani çok önemli bir haslet. Belaya uğrayan istiğfar etmeli. E, rızık endişesi çeken, yani sıkıntı çeken bu konuda istiğfar etmeli. Çoluk, çocuk Konusunda sıkıntısı olan istiğfar etmeli. Allah'tan bağışlanma dilemeli. İstiğfar, özellikle namaz gibi en hayırlı amellerden sonra yapılan istiğfar, kulun işlediği amellerden dolayı benliğe kapılmaması. Allah'a karşı ve Allah'ın kullarına karşı tevazu üzere olması. Tevazu Yine alçak gönüllülük. Öncelikle Allah'a karşı tevazu. Sonra Allah'ın kullarına karşı tevazu. Ee, kendisini hatadan masum görmeme duygusunun kalplere yerleşmesi. Allah'tan bağışlanma diliyorsun. İstiğfar demek. Estağfirullah sözü. Yani Allah'ım senden bağışlanma diliyorum demek. Estağfirullah. Yani gafareden geliyor. Gafare bağışlamak. Senden bağışlanma diliyorum ya Rabbi. Yani. Ee, yani biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği gibi bu ümmeti sakındırmış, öyle insanlar olacak bu ümmette işte var mı bizim gibi Kur'an okuyan, var mı bizim gibi namaz kılan, var mı bizim gibi cihad eden deyip amellerini beğenecekler. Siz bunlarda hayır görüyor musunuz? diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fakat bunların e, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklarını bildiriyor. Yani amelleriyle gurra kapılmış. Sanki bu ameller kendilerinden kabul edilmiş de e, kesin bir şeymiş gibi. Allah'tan kesin alacaklıymış gibi. Yani Allah yapmak zorunda. yani Amellerini kabul etmek zorunda. Bunlar bir şeyler yapmış. Güzelce yerine getirmişler. Allah da kabul etmek zorunda. Karşılığını vermek zorunda. Böylesine bir gurra kapılmış. Amelleriyle başkalarına karşı ucuba da kapılmışlar. Üstünlük de e, taslamışlar. Ve kendilerinden başkasını beğenmez hale gelmişler. E, bu sebeple Huzeyfe radiyalan haricilerin veya yani münafıkların bağışlanma dilemediklerini, dilemeyeceklerini söylüyor. Bunlar bağışlanma dilemezler, amellerini beğenirler. Ee, İbn-i bu Radyalan'tan Bukhari'de gelen rivayette, mevkuf olarak gelen rivayette, mümin amelini, e, estağfurullah, günahlarını Mümin günahlarını sırtında ağır bir yük gibi görür. Yani onun altında bir eziklik hisseder. İşlediği hatalar, kusurlar sebebiyle bir eziklik hisseder. Ve her an kendisini helak edeceğinden, yerin dibine geçireceğinden korkar. Böyle bir korku içerisindedir mümin kimse günahlara karşı. Münafık ise sanki burnunda günahlar, burnunda konmuş bir sinek el kişiylese uçup gidecek. Münafık günahları işlediği hatalarına karşı düşüncesi budur diye niteliyor. Hükmen merfu da olabilir bu. Ama İbn-i Mesul Radyalan'da mevkuf gelmiştir. E, münafıkların genel özelliklerinde de e, bu durum zikrediliyor. Yani bizim bu hasretlerden uzak durmamız e, gerekiyor. Bununla beraber bunlara da iman ediyoruz. Yani muhakkak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, biz tevhidi muhafaza ederek öldüğümüz, iman üzere öldüğümüz takdirde, şirk bulaştırmadan, küfür bulaştırmadan öldüğümüz takdirde, Büyük günahlarımız varsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şefaat edecektir. Kimisinin cehenneme hiç girmemesine sebep olacak bir şefaat. Kimisinin cehenneme girdikten sonra, yandıktan sonra çıkmasına sebep olacak bir şefaat. Ama böyle bir şefaati olacak. Bu tevhid eyliği için geçerlidir. Şirk üzere ölen ise bunların hiçbirisine nail olamayacak. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken şu. Şefaat Ya Rasulullah diyerek bir hitap tarzı Allah Azze ve Celle'ye dua hususunda şirktir. Yani biz Allah'tan isteriz şefaati. Ya Rabbi bizi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mesela şefaatle nail eyle. Bunu Allah'tan istemiş olursun. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a veya Allah meleklerin bağışlanma dileyeceklerini bildirmiş müminler için. Ey melekler benim için bağışlanma dileyin diye seslenme iznimiz yok. Bu seslenmeyi yaptığın zaman sana izin verilmemiş bir ibadet cüzünü Allah'tan başkasına yönlendirdiğin için şirke düşmüş olursun. Ne o istiğfardan faydalanabilirsin ne şefaatten faydalanabilirsin. Yani bizim e, şefaatten veya Allah'ın rahmetinden faydalanabilmemizin şartı tevhidi muhafaza etmemize bağlıdır. Günahsız olmamız değil bak. Hiç günah işlemememiz değil. Beşer için bu neredeyse imkansız gibi bir şey. Yani böyle beşer yok. Ama günah dahi işlesek derhal hemen Rabbine dönüş yapan derhal ondan pişman olan onu telafi edecek hayır hasenat işleyerek onu örten yani güven yani Allah'tan e, ümit ve korku üzere hareket eden bir kimse e, bir hata işlediği zaman derhal ondan dönüş yapar istiğfar eder, Başlanmadılar diler kalbi nedamet duyar kalbi nedamet duyması sebebiyle ağzaları harekete geçer o kötülüğe dönmediği gibi onu telafi edecek hayırlı işlerle de çünkü her iyilik muhakkak e, kötülüğü giderir buyuruluyor bunlar da e, bunları telafi edecek işlere koyulması lazım iman bu şekilde hareket ettirir ama bu denge bozulursa az önce ilk başta anlattığımız gibi geçmişte işlediği günahlar sebebiyle Allah'ın bağışlamayacağını düşünecek kadar bir vartaya düşer. Allah'ın rahmetinden ümit keser yani. Bu tehlikeli bir şey. O kişiyi helak eder. Bunun neticesinde nasıl Allah beni bağışlamayacak. O kadar günah işledim ki diyerek daha başka şeylere de gidebilir. Gazali'yi yanlış hatırlamıyorsam İhya ümmetinde şöyle bir misal veriyor böyle batıl düşünce. Kişi diyor, yağmurlu, çamurlu bir ortamda elbisesini, üstünü, başını sakına sakına gitmekte, yürümekte, çamur sıçramasın diye. Fakat o esnada ayağı bir taşa basar, kayar, üstü başı çamur olur. Ya yani Artık sakınacak neyim var deyip, artık sakınmadan yürür. Bunu sakın, yani Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, ona karşı işlenmiş suçlar, Günahlar hakkında böyle düşünmemek gerekir. Yani böyle bir kıyas, batıl bir kıyastır. Allah Azze ve Celle yine Zümer Suresi 53. ayetinde Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diye bir emirde bulunmuştur. Bu ümidi kesmek başta bu ayete terstir. Allah'ın sıfatlarıyla onu tanımamak, sıfatlarında ters düşmektir. Allah vaat etmiştir ama kimlere? O günahtan derhal, o hatadan kusurunu itiraf edip, pişmanlık duyup Rabbine yönelenlere, Yoksa o günah ben nasılsa günahkarım. Allah da bağışlayıcıdır. Alabildiğine ben günahlar işleyeyim. Allah korusun bu düşünceler kişiyi imandan koparır. Küfrün batağına itek ver. Ondan sonra işte küfre düşen kimseye de artık ne şefaat ne başka bir şey fayda vermez. Bu sebeple şefat'e nail olmanın yolu, biz elimizden geldiğimiz kadar günahlardan sakınmaya çalışan mutlaka bir takım hatalara düşüyoruz. O Bunlardan dolayı biz Allah'tan affı umalım. Çünkü biz e, sakınmaya çalışan kullarız. Bunu diyebilelim en azından. Allah'a karşı böyle bir yüzümüz olsun. Ya Rabbi ben elimden geldiğince sakınmaya çalıştım ama e, şurada hata ettim bilgisizliğim sebebiyle, şurada cehaletim sebebiyle, şurada bir anlık gafletim sebebiyle e, falan günah işledim. Fakat ben derhal e, sana dönüş yaptım. Nasılsa günah işledim diye e, senden tamamen ümidi kesmedim. Senden ümit varım Ya Rabbi. Sen beni bağışla, beni ıslah et, beni kendi yoluna yönlendir. Allah'tan hidayet isteyerek. Bu şekilde devam ettiğimiz takdirde işte imanı korumamız bu şekilde mümkündür. Günahlarımız dahi olsa, yani bu günaha cesaretlendirme manasında değil. İnşallah böyle anlaşılmıyordur. Biz istemesek de bir takım günahlara düşeceğiz. Yani istemesek de. Bu sebeple isteyerek düşmeyelim. İstemezsek de nasılsa bir takım günahlara düşüyoruz. Allah'tan bunların affını biz umabiliriz. Şefati bu gibi sebeplerden umabiliriz. Kasıtlı bir günah dahi işlesek, derhal dünyadayken yani, henüz Cangık'ta gelmeden önce tevbe etme imkanımız var. Tevbe ederek, derhal Allah'a yönelerek ondan dönüş yapmamız. Allah böylelerinin tevbesini kabul eder. Hemen pişman olan, o günahı terk eden, acele yapılan yani acele yapılan tövbe can gırtlağı gelmeden yapılan tevbedir. Yani bu imkan hayat bizde mevcutken yani günaha düşsek dahi kaslı bir günah dahi işlemiş olsak dahi derhal bunu telafi edecek şeylere girişerek o zaman Allah'tan merhametini umabiliriz, Muhammed Aleyhissalâtü vesselâm'dan şefaatini umabiliriz. Ama dediğimiz gibi bu bizim akidemizin bozulmasına sebebiyet verirse ne şundan ne ondan bizim faydalanmamız mümkün değil. Yani biz şirk üzere ölürsek Allah korusun. Ee, büyük günahlı işleyenlere dahi verilen şu şefaat imkanından mahrum kalırız. Allah Azze ve Celle'nin o geniş gazabını geçmiş olan rahmetinden mahrum kalırız. Bütün mesele işte akidenin muhafazası. Akidenin muhafazası ilme bağlıdır. Yani kişi Doğru bir akideyi ilimle muhafaza altına alabilir. İlimsiz bir kimse nerede ne düşüneceğini, nasıl itikad edeceğini bilmez, nasıl davranacağını bilmez. Ve akidesi ifsad olduğu halde kendisini hayır üzere, doğru bir yol üzere olduğunu zannedebilir. Nice tasavvufçuları görürsünüz. Bunlar ibadet ehlidir, zühd ehlidir. Ama akideleri bozuktur. Yani bu akide üzere ölse, bu şirk akidesi üzere ölse, yani hayatını dünyadan yüz çevirerek yaşamış, ibadet etmiş ama şirk karıştırmış. Bozuk akides sebebiyle. Bu adam şefaatten belki faydalanamayacak ama tevhidi korumakla beraber, Allah'a hiçbir sıfatında ortak koşmaksızın yaşamakla beraber bir takım günahlara düşmüş. Büyük günah da olabilir bu. Allah'ın böylesine merhamet etme vaadi var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatinden ümit var olmaya hakkı var böyle bir kimsenin. Ama Allah'a isimlerinde, sıfatlarında, fiillerinde şirk koşmuş, böyle bir itikad üzere ölen bir kimse, yani sizin çevrenizde hepiniz şahit oluyorsunuz. Allah nerede sorusunda, yani başta Allah'a iman konusunda bir sürü farklı hakideleri var insanlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği sıfatlardan başka şekilde Allah'a iman eden ve ibadet ehli olan bir sürü insan var. Bunlar günahlardan büyüğünden küçüğünden uzak duran insanlar. Ama en temel meseleyi kaybetmişler. Tevhid inancını kaybetmişler. Bundan ibadetlerinin bir faydası olmayacak. Nice kimseler de vardır ki, belki ömrü meyhanelerde veya kahvelerde, boş yerlerde geçiyor. Nadirdir gerçi böylesi ama. Akidesi düzgündür. Allah Azze ve Celle'ye karşı saygılıdır. Onun emirlerine karşı saygılıdır. Nadirdir böylesi. Böyle de bulunabilir yani. Bunun kurtulması umulabilir. Bu sebeple e, ilim, sahih ilim her şeyden önce gelir. فَعْلَمَنَّهُ لَا اِلٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Muhammed Suresi'ndeki ayette şunu iyi bil ki, yani önce bilmek emrediliyor, فَعْلَمَنَّهُ لَا la اِلَّا illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Yani imanımızın ilim üzere, itikadımızın ilim üzere olması lazım. İlim olmazsa olmaz. Yani doğru akideyi bilmek, doğru takat üzere ölmek. Geçenlerde gruba bir şey atmıştım. Benzer sözler sahabeden başkalarından da geliyor. i̇bn Mesud'a yalandan aktarmıştım onu. Mesela diyor ki, bir tanesi Itris Urkup, Urkub, emri maruf ve nehyanül münker yapmayanlar helak oldu diyor İbn-i yanında. i̇bn Mesud da diyor ki, hayır diyor, asıl helak olan, kötülüğü, kötülük olarak bilmeyen, iyiliği iyilik olarak görmeyen kimsedir diyor. Yani bu ümmete öyle bir zaman gelecek ki eliyle, diliyle kötülüğe, münkere karşı çıkamayacak. Yani buna gücü yetmeyecek. Geriye ne kalacak? Bizim zamanımızda olduğu gibi sadece kalbiyle buğz etmek. Kalbiyle buğz edebilmesi için iyiliği iyilik olarak bilmesi lazım. ilim üzere olması lazım. Kötülüğü kötülük olarak bilmesi lazım. Yani ilim üzere olması lazım. Bunu yaptığı takdirde kurtulacak. Demek ki bizim bu zamanımızda emr-i maruf ve Nehyan münkeri el ve dil ile yapamadığımız bu zamanda e, en azından kalbimizle kötülüğü kötülük olarak bilip, yani haramı haram bilmek, helali helal bilmek, bu ilme bağlı. Yani kitap ve sünnetin ilmine bağlı. Bugün kitap ve sünnet üzere hareket ettiğini iddia eden nice insanlar var ki, Helal ve haramı tayinde kıraat ve sünnetin dışında e, mekazları edinley şeriyeleri vardır. Kıyasdır, isti, istisandır ve daha başka mesali mürseledir. Bunları helal haram tayin etmede kendilerine ölçü kabul etmişler. Dolayısıyla sahabenin helal bildiği, haram bildiği şeylerin dışında bu kimselerin ekstradan helal ve haram olarak tayin ettikleri daha başka unsurlar da vardır. Bu zamandaki insanlar yani bu batıl bir akide. Ne kadar e, pek çok hayırları olsa dahi bu insanların pek çok konumlarda hayırlı bir tutumları, tavırları olsa dahi bu meselelerde daha temel akidevi meselelerde yanlış bir e, itikad üzerindedirler. İman etmişlerdir belki. İman etmişlerdir ama ilim üzere değil veya e, şöyle diyelim cehalet Mürekkep bir cehalet. Mürekkep bir cehalet üzerine. Yani çünkü cehalet ile basit cehalet ve mürekkep cehalet arasında fark var biliyorsunuz. Basit cehalet bir şeyi bilmemektir. Yani bir şeyi bilmeyen kurtulabilir. Ama mürekkep cehalet yani bir şey olduğundan başka türlü bilmek. Yani bu adam bilmiyor değil, biliyor ama yanlış biliyor. Yani yanlış bilene öğretmek zordur. Basit cehalet sahibine öğretirsin. Ama yanlış bilen adama ilk önce yanlışını silmen lazım. Bir forma atman lazım. Onun bir temizlenmesi lazım ki doğru bilgiyi aktarabilesin. Zamanımızda böyle bir şey var. Bu sebeple Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ahir zaman ahvalini anlatırken, Amr bin As, Radyalan'ta ve daha başka sahabilerden gelen rivayetlerde, herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün zaman diyor, hevaya boyun eğildiğini, işte insanların tamahkarlığa, bencilliğe boyun eğdiklerini gördüğün zaman, yani kendisini tercih eden, kendi görüşünden başkasını kabul etmeyen veya kendi mezhebi e, bunun dışında bir şey kabul etmiyor. Sen ne kadar ayet, hadis söylersen söyle, o bildiğini okuyor. Böyle bir zamanda umumu bırakın. Yani ben halkı kurtarayım, herkese doğrusunu anlatayım. Bu çabaya girmeyin diyor Muhammed Aleyhisselatü Ne diyor? Siz kendinizi, nefsinizi kurtarmaya bakın. Yani nefsinizi sen doğruyu öğrendin madem, doğru ilmi yolunu buldun madem. ilk önce kendini tedavi et. Başkalarını ben kurtarayım onlara anlatayım ilk gayem bu olmasın. İlk önce kendini kurtarmaya bak. Sen bu çaba içerisindeyken, amel içerisindeyken doğru bir itikad üzere, doğru bir amelde bulunduğunda birisi alıcılarını açarak yani kendi bildiklerini terk ederek, format çekerek günümüzün tabiriyle gelir de senden öğrenmek isterse sen buna ayet söyle, hadis söyle hayra yönlendir. Ama böyle değilse yahu sen Söylüyorsun nasıl? Nasıl karşı sana Ebu Hanife'nin sözünü getiriyor. Ahmet bin Hanbel'in sözünü getiriyor. Elbani'nin sözünü getiriyor. İbnü'l-Seyb'in sözünü getiriyor. İsimler farklı olabilir. Yani hiç fark etmez. Bunun bir şey yok. Veya daha başka reyler getirebiliyor. Mutezilece yorumlar getirebiliyor. Güncel yorumlar. Yani o Allah Resulü zamandaydı, Şimdi bu zamanda bu olmaz gibi. Daha başka yorumlar da getirebiliyor. İşte böyle zamanda hiç yani sen insanlarla tartışmaya cedele girme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada aslında bize büyük bir kolaylık yolu gösteriyor. Ne yapacaksın? Yani bunun sonucu kavga etmeye gidecek. Daha kötü şeylere gidecek. Selamda geç. Cahiller sana sat zaman, laf attığı zaman selamda geç. Müminlerin bir vasfı Furkan Suresinde böyle anlatılıyor değil mi? Yani cahil ister basit cahil olsun, ister mürekkep cahil olsun. Sataşan da genellikle mürekkep cahildir. Yani batıl bir şeyler öğrenmiş. Hakkın yerine batılı öğrenmiş kimse. Bunlar sataşır sana. İşte bu tevazu az önce bahsettiğimiz istiğfar, kal, kalbin istiğfar halinde olması, tevazu, Allah'a ve mahlukuna karşı tevazu üzere olan bir kul cahiller kendisine sataştığı zaman onunla cedel, ona üstün gelme yarışına girmez bilakis. Nefsinin payını terk ederek selam der ve yoluna devam eder. Yani bu bir kafir olduğu zaman sataşan, bir müşrik olduğu zaman lekûm dînûkum veliyyedîn. Yani sen dinin sana, benim dinim bana. Ehli İslam'dan birat fırkalarından birileri sataştığı zaman selam. Yani sen yoluna ben yoluma. Sen kendini kurtarmaya bak. Bu yönlendirmeler, yani Muhammed Aleyhissalatüsselam tarafından bu ümmete eh, akhir zamanda muhatap olacak, bu hallere muhatap olacak ümmete karşı e, gelmiş, ondan sabit olmuş şeylerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'de de işte buna delalet eden pek çok ayetler var. Yani biz insanları hidayet edici değiliz. Bu uyarı hep yapılıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da bizzat yapılıyor. Sen kendini helak etmeye çalışma, insanlara hidayet veren sen değilsin, biziz diye bildiriyor Allah Azze ve Celle. İşte, e, sen ancak Görmedikleri halde Rahman'dan korkan ve zikre kulak veren, zikre ittiba eden kimseleri uyarabilirsin. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zatında hepimize bir hitap bu. Sen ancak zikre ittiba eden, men ittebeal zikre, zikre tabi olan yani kitap ve sünnet vahyini söylediğin takdirde buna hiç ivasız garasız, başka itirazlar getirmeksizin teslim olan, ittiba eden, Böyle bir kimseyi uyarabilirsin. Ve bu kimsenin vasfı Haşer Rahman'e bilgayb. Görmediği halde Rahman'dan korkan, Allah korkusu bulunan, Allah ile e, kalbinin irtibatını kesmemiş bir kul. Böyle olmayan birisi yani Allah'tan korkmaz veya işte zikre ittiba etmez, vahye, kitaba, sünnete yani sanki Shakespeare'in sözünü söylemişsin. Güzelse güzel e, uyulacak bir şeyse, uyulacak değilse, e, değil gibi böyle bir tercih, hakkı varmış gibi böyle yaklaşan bir insana sen anlatamazsın zaten uğraşma, senin vazifende değil bu ama değil mi ki ayettir hadistir, buna tam bir tazimle Allah'a olan tazimle, Resul'e olan tazimle ittiba ediyor bunun e, sözü üstüne söz söylemiyor artık tamam Allah Resulü ne demişse öyledir deyip boyun eğiyor bu kimse fasık bile olsa Fasık bile olsa demem şu yüzden. Yani kişi yapmadığı zaman o emrin gereğini yapamıyor olsa bile yapmıyor olsa bile bundan dolayı hatalı olduğunu itiraf eder. Buna biz işte büyük günah olduğu takdirde fasık diyoruz. Bunu aleni olarak çıtıyorsa. Ama itiraf ediyor. Yani hak olanı ama ben yapmıyorum. Bunu itiraf ediyor. Günahkar olduğunu kabul ediyor. Bu fasıktır. Bu hecri gerektirmez. Ama işlediği günaha mazeretler üretiyorsa, mesela iblis iblis böyle yapmıştır. Secde etme emri verildiği zaman yani bu emirde bir tutarsızlık var demiştir adeta. Yani ben ateşten yaratıldım o topraktan yani ateş topraktan üstün değil mi diyerek ne yapmış? Rabbin emrine karşı böyle hareket etmiş. Adem Aleyhisselam'ın durumuna gelince Adem Aleyhisselam evet bir günah işlemiştir. Fakat bu günahında eee yani hafifletici sebepleri var. Buna rağmen bu sebepleri asla öne sürmüyor. Ya Rabbi beni iblis kandırdı, işte bana şöyle hile kurdu. Asla böyle bir ifade yok bakın. Adem Aleyhisselam'ın sözünde veya Havva Aleyhisselam'ın sözünde. Ne diyorlar? Rabbena zalemna enfüsenâ. Ya Rabbi, sebep ne olursa olsun. Biz nefislerimize zulmettik, hata ettik. İnlem, takfirlenâ ve terhamla. Eğer sen bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen, biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Yani bakın istiğfarın önemi. İblis istiğfar etmedi. Adem aleyhisselam e, kusurunu itiraf etti. Kusuru İblisten çok daha az olmasına rağmen kendisinin kusurunu büyük gördü. Allah'tan bağışlanma istedi. Tevazu gösterdi. Ve o bağışlandı. Fakat iblis kafirlerden oldu diye bildiriliyor. Evet. Katade Ramiullah dedi ki Allah Teala bu ayette yani Enbiya 28. ayetinde kıyamet gününde meleklerin Allah'ın kendilerinden razı olduğunu bildirdiği tevhid elinden başkasına şefaatçi olamayacaklarını bildirmiştir. Melekler Allah'tan ve kendilerini cezalandırmasından korkarak titrerler. Allah'ın emir ve yasağına muhalefet edip ona isyan etmekten sakınırlar. 29. Onlardan her kim? Ben de Allah'ın dışında bir ilahım derse, biz onu cehennemde cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz. İbn-i Cüreyiç dedi ki, melekler arasında ben de Allah'ın dışında bir ilahım diyen ancak iblistir. O kendisine ibadete çağırır. Bu ayet iblis hakkında inmiştir. Katade dedi ki, bu ayet ancak Allah'ın düşmanı iblis hakkındadır. O söylediğini söyleyince Allah onu lanetledi ve onu kovulmuş kıldı. Evet. ''Ben de Allah'ın dışında bir ilahım'' derse, yani burada meleklerden bahsettiği yerde bunu söylüyor. Bu sebeple e, tabi'in ve tabi'in vesirleri, yani burada melekler arasında bunu söyleyen iblis idi. Aslında iblis ''Ben de bir ilahım'' demedi ama söylediklerinin veya davrandıklar, davranış şeklinin meali bu manaya geldi. Yani bir ilahlık iddiası gibi oldu. Allah Azze ve Celle ilah kavramını e, burada mesela açıkça ilah ifadesi inni ilahum min duunihi ifadesiyle gelmiş ilah kelimesi geçiyor. E, Yasin suresinde la tabudu şeytan yani şeytan'a kulluk etmeyin yani ubudiyet kulluk ibadet ilaha yapılır şeytan'a ilah edinmeyin demektir yani bunun manası hevasını ilah gördün mü buyurmuştur başka ayette Furkan suresinde ve Casiye suresinde hevayı ilah edinmekten bahsetmiştir. Yani ilah edinme şirk vakası yani çok şumullü bir şey. Ben de Allah'ın dışında bir ilahım sözü tefsiri bir söz. Yani e, lazımul mezhep olan bir söz bu. Yani iblisin davranış şeklinden, söylediklerinden çıkan manadır bu. Bizim kullar olarak sakınmamız gereken şeylerden birisi, rablik iddiasında, nefsimizin ilahlık, Rabblik e, iddiasından ari olması. İstiğfar, bunu sağlayan şeylerden birisi. Yani Allah'a karşı mahviyet, e, tevazu hissederek ondan bağışlanma, onun bağışlamasına muhtaç olma duygusu. Bunu sağlayan şeylerden biri. Her meclisin sonunda da zaten istiğfar edilmesi emrediliyor. Hep Allah'tan başlanma, dilemek üzere olmak. Günahlar, isyanlar, bu rububiyet ve uluhiyet iddiasıyla birleştiği zaman kişi şirke götürüyor. Yani mesela Bakara suresinin 200 ayetlerinde bir ifade var. İşte kendisine Allah'tan kork denildiği zaman bu onun ancak kibrini isyanla artırır. Yani Allah hatırlatıldığı zaman bazı günahkarlar, bazı facirler vardır ki ona Allah'tan kork dersin, Allah hatırlatırsın, o daha fazla despotluk yapmaya başlar. Yani neredeyse Allah da kimmiş dercesine aşağı. Ee, takmaz, isyanında daha da alabildiğine gider. Böylesi kulların olduğunu da bildiriyor Allah Azze ve Celle ve müminleri böyle bir şeyden yasaklıyor. O halde bizim tevazuya, nefslerimize alıştırmamız, bize mümin bir kardeşimiz, Müslüman bir kardeşimiz emri maruf, nehyen münkerde bulunduğu zaman veya bir hayrı tavsiye ettiği zaman e, senin düşüncen varsa, senin fikrin varsa benim de fikrim var gibi itirazlardan, yani benlik duygusundan uzak olup Hakk'a boyun eğer bir yapıya nefislerimizi alıştırmamız lazım. Yani çünkü bu ayette bahsedilen Duruma götürür bizi. Nefislerimizin, yani bu nefis şeytanda da olan bir nefis. Bizlerde de olan bir nefis. Yani potansiyel olarak bizi her an küfre, kibre, küfre götüren kibre düşürebilecek bir nefse sahibiz biz. Biz nefsimizden emin değiliz. Biz onu baskı, kontrol altına almazsak, davranışlarımızla, sözlerimizle kontrol altına almazsak, o bizi helak eder. Öfkeli anlar özellikle. Mesela kızma diye üç sefer diyor bir tanesine. Başka bir yerde... Asıl pehlivan, asıl kuvvetli, güçlü kimse kimdir biliyor musunuz? İşte sırtı yere gelmeyen kimsedir diyorlar. Hayır, asıl pehlivan o değil. Öfke anında nefsine hakim olabilen kimsedir diyor. Nefsine hakim olmak demek burada ağzından veya ağzalarından Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı, meşru kılmadığı bir fiilin, bir davranışın çıkmasına mani olan kimsedir, öfkesine mani olan. Pehlivan kimse böyle bir kimsedir. Yani buna teşvik edilmiştir. Yani biz öyle eğitmeliyiz ki nefsimizi, yani öfkeli olmadığımız, nefsimizi bizim kontrolümüz, irademizin kontrolü altında olduğu zamanlarda başıboşa alıştırmayalım ki o nefis galeyana gelip de gazap gibi hallerde şeriatın dışına çıkan davranışlara, sözlere bizi sürüklemesin. Allah korusun bu bazen küfür, şirk derecesine vardıran sözler söylememize bile sebebiyet verebilir. Kul bazen ucunun nereye vardığını bilemeden, tayin edemeden bir söz söyler de bununla cehennemin ortasına düşer. Yine e, böyle bir söz söyler. Rabbin rızasına kavuşur bu söz sebebiyle. Cennetin ortasına düşer diye bildiriliyor. E, yani bizim kontrol üzeri olmamız lazım. Nefsimizi e, kontrol etmemiz lazım. Yani böyle günah Olur muymuş? Demek. Veya işte bu beden benim. Benim de aklım var. Benim de fikrim var. Yani bu benlik duyguları. Ben yaptım, ben ettim, ben ibadet ettim, ben günah işledim. Yani bu benlik duygularını kontrol altına almamız lazım. Ben olayından bir sığırılmamız lazım. Biz bedenimiz üzerinde emanetçiyiz. Yani biz bedenimizle istediğimiz kafamıza eseni yapma serbestine sahip değiliz. Ağzımızla kafamıza eseni konuşma... Hakkına sahip değiliz. Yani çok konuşuyoruz, boş konuşuyoruz. Ama bu konuştuklarımızdan hesap vereceğiz. Neden hesap vereceğiz? Çünkü sen bu dilin sahibi değilsin ki. Sen e, şu söylediklerini getir bakalım. Hangisine izin verilmiş sana? Hangileri emredilmiş? Hangileri yasaklanmış? İzin verilmediği halde sen bazı sözleri konuşmuşsun. Bunlar hep bizim hesaba çekileceğimiz şeyler. O halde Benlik iddiasından sıyrılıp, evet bizim dilimiz hata eder. Ya Rabbi biz dilimizle eşlediklerimizden de sana istiğfar ediyoruz. Meclislerden kalkarken e, Subhaneke Allah'ın ve yaptığımız bu zikir istiğfar ziklidir. Ve eşhedü en la ilahe ente estağfurke ve var orada. Meclislere kefaret olur diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü biz meclislerimizde e, boş sözleri de konuşuyoruz. Hiç olmazsa bu zikirlerle bunu telafi edelim ve asla ee, bu boş sözler konuşmaya dilimize alıştırmayalım. Çünkü bizim lehimize veya aleyhimizedir her konuştuğumuz. Evet, bu konuda da söylenecek çok söz var. Ama e, bu konuda rahatça, serbestçe kafasının esnine göre hareket edebileceğini düşünen insanlar, ağız fiillerinde, dilinin konuştuğunda veya kalbinin itikadında, hangi konuda olursa olsun, tam bir serbestlik iddia eden kimseler, ilahlık veya rububiyet iddiasında bulunmuş olurlar. Yani iblisin yaptığına benzer böyle davranışlar. Ee, bizim bundan sakınmamız lazım. Yani ben gözümün sahibiyim, istediğim yere bakarım diyen bir insan gözler üstünde rububiyet, sahiplik iddia ediyor. Yani helale de bakarım, harama da bakarım, kimle karışır? Bu Allah'a karşı bir rububiyettir. Hayır, o gözün sahibi sen değilsin, o kulağın sahibi sen değilsin. Yani ee, dilin sahibi sen değilsin, elin, ayağın ve bütün organların. Yani bundan asıl sahibi sen değilsin. Sen kendi bedeninde istediğin gibi hareket edemezsin. Bilakis sen merbupsun. Rab değilsin. Merbup. Yani Rab'be ait olansın. Sahip olduğun her şey, mal, mülk bunlar da dahil. Evlat. Yani Allah'ın seni emanetçi kıldı. Sana emanet verdiği bir şeydir. Bu sebeple Ebu Talha radiyallahu anh çocuğu öldüğü zaman Mu'suleym radıyallahu anh, ona ne diyor? İşte yani sen diyor ne dersin diyor. Yani kocasını o sabra yani buna bir kadının hazırlaması enteresan bir şey. Bir erkeği e, şey yapıyor. Normalde iradesine erkek daha hakimdir bu gibi konularda. Ama sahabenin o şeyine bakın ki iman seviyesine bakın ki kadın erkeği Allah'ın takdirine rızaya hazırlıyor. Diyor ki Allah azze ve celle falanca bir kadın varmış diyor. Ona komşusu işte emanet bir şey vermiş. Sonra da e, emanetin sahibi, ödüncünün sahibi onu istediğinde bu mırın kırın etmiş, itiraz etmiş. Olur mu böyle bir şey? Sen kabul edebilir misin diyor. O da, o da olmaz öyle bir şey diyor. İşte emanetin sahibi bizdeki emanetini aldı diyor. Beni diyor bu kadar çamura buladıktan sonra yani o, o kadar güzel yemekler hazırlamış. Yani Allah'a isyan eden bir şey çıkmasın bunun nazından Yani bu kadın buna hazırlıyor. Ee, benim diyor bu kadar çamura buladıktan sonra mı bunları söylüyorsun diyor. O anda bile bakın yani bu kadar ön hazırlıklar olmasına rağmen Ebu Talha anh, o anda aslında batıl bir söz konuşuyor. Bu kadar benim çamura buladıktan sonra mı bunu söylüyorsun? Yine öfkeleniyor yani. Yani demek ki bu hazırlıklar olmasa Allah korusun kişiyi e, daha kötü bir helake sürükleyecek. Düşünceler sadır olabilir insanlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte onlara sabretmelerini tavsiye ediyor. Ee, kıssayı biliyorsunuz. Yani devamı var. Ee, bu sabırlarının neticesinde Allah onlara daha başka çocuklar hem de bol bereketli hayırlarını olan çocuklar ihsan ediyor. Ee, yani her şeyin sahibi Allah. Mülkün sahibi Allah. Bizim Beden mülkümüzün de sahibi Allah. Bizim sahibi olduğumuz her şeyin sahibi de Allah. Bizim sahibi olduğumuz şeyler üzerinde sanki Rabb'miş gibi, ilahmışız gibi bu duygulardan arınmamız lazım. Bu ayette esasında böyle bir uyarı var. Yani e, ayetin nüzul sebebi melekler ve iblis hakkındadır. Ama hitap umumidir. Her kim ben de Allah'ın dışında bir ilahım derse veya Rabbim derse, Allah'ın rûbubiyet, ruhiyet sıfatlarında e, böyle bir iddia ile Allah'ın uzuna gelirse, biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz buyuruyor. Zalimler, daha önce bahsettiğim gibi, e, işte en büyük zulüm, şirk zulmü işlendiğinden dolayı. Yani zalimin burada müşrikler manasındadır. Zalimler yani müşrikler. Şirk koşarak zulmetmiş olanlardır burada. Allah izin verirse bir sonraki derste Enbiya suresi 30. ayet göklerle yerin ayrılması bölümü işlenecek. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illallah tevâtu ve esteğfuruke ve töbü